Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, üzerleriniz olsun. Bu akşam Ramazan soframızda birbirinden kıymetli iki konuğum var. Sevgili dostum, sanatçı dostum Ümit Erdim. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş buldum. Eyvallah. Allah razı olsun. Diğer bir konuğum da İdris Görgeç. Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a şükür. Siz Allah, nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, İstanbul için ezan okundu. Dilerseniz hep beraberce oruçlarımızı açıp ee, yemeğimizi yiyelim. Allah kabul eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Evet. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri tadarak bir yandan hem yiyeceğiz hem de Eyvallah. bir yandan muhabbet edeceğiz <gülüyor> sevgili şey. dostlarımla. Abi bu arada abi hemen maşallah. Tabii. Tabii Şimdi hissedin. Ramazan'da şeker oynuyor biliyorsun <gülüyor> abi çok miktarda. Daha da oynatmak lazım. <gülüyor> Gerçekten ama şöyle bir şey var. Yani maşallah çok kilo Eyvallah. verdiniz. Şu an eski yani eskiden Sıkıntı yaşamışsınız ki bazen yayın önce siz dediniz ya ben kendime yeni geldim ya falan. Tabii tabi yani abi aslında bir ortalama değer var olması gereken bir sağlık limitleri içerisinde onu tutturma işi oldu yani çok çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadım hani böyle hani böyle referans aralıkları veril verilir ya kan tahlillerinde işte 30 ile 50 arası olur falan Hı. benimki 40 hani çok şükür hani o yüzden böyle mesela ben bunu bitiremem hayatta artık ama Değil mi? ama yiyorum hiçbir şeyden geri kalmıyorum. He. Ama hazne küçüldü değil mi abi? Hazne küçüldü bir de şeyi görmüş oluyorsun abi o tarafacı hacı. Biz hep yiyormuşuz. Yani hmm. işte bu kadarı da yetiyormuş ya aslında. Biz yetinmiyormuşuz yani. bize o, o irade belası var ya. O böyle nefis istedikçe istiyor ya. Evet. O kebap gelsin, o çorbalar havada uçsun. Aman tatlıya da girelim abi. Aslında yetiyormuş. Bak hani yani. çok şükür. Ne yürüme ne koşma herhangi bir şeyde eksik yok. Yani midenin üçte birini yemek, üçte birini içmek, üçte birini nefese mi bırakmak lazım? Gibi iyi biz 3'te 3 hani hatta 4 3'te 4 3 3 x 2 biz hepsini kebaba ayırmışız yani. Tamamen dolduruyoruz bizim. Aynen. Mi? Ondan sonra da midemiz hakikaten de çok sağlıksız bir şekilde. Çünkü ben yaşadığım için. Değil mi? Biliyorum onun rahatsızlığını aşağı yukarı bir 10 yıldır çekiyorum. Kendimiz e, sırtımıza ayrı bir yük yük alıyoruz. Yani ben düşün yani ekstra bir üzerinde bir 20 kilo yükleseler. Tabii. Şuradan şuraya gidemezsin. Ben şimdi ama 75 o kiloyum abi. Kaç on, abi. 75 kiloyum. Peki önceki oyunculuk abi, dönemindeki kilon Abi 10-11 yıl önce ben 142'ydim. Vay vay vay. Bak yani neredeyse bir 70 yani. var yani. Neredeyse evet 68 ya. bir iki katı yani. yani. Ya, bir tane daha benden yani. Şimdi ben birini sırtıma alsam kendi kilomda Değil mi yani? şuradan şuraya zor giderim herhalde. O zaman hani derler yani işte böyle aşırı kilolu insan. Bir nevi hamallık yaptı Tabii. Omuriliğim'e ben onu yüklemişim abi yıllarca. Bütün gençliğim hmm. o şekilde geçmiş yani. En güzel zamanların dediğin, en böyle dinamik zamanların onunla geçmiş. Hmm. İşte böyle geçmişten ders alıyoruz abi ince ince. <gülüyor> Şimdi abi peki oyunculuğu bıraktın mı abi şu anda? Abi biraz öyle bir algı oldu. Doğru da oldu aslında. Şöyle böyle tam böyle şey gibi değil benimki hani Teoman'ın müziği bırakması gibi ben bunu çıktım ve oyunculuğu bıraktım demiyorum ama biraz uzaklaştım. He. İşte bir sessiz, sedasız... Evet, evet. Yani gibi böyle gibi. bir yıldır falan bir uçuş okuluna gidiyorum abi. Pilotluk eğitimi Allah alıyorum. Süper. Ee, bir... Hobi olarak mı? Profesyonel? Yok, profesyonel olarak yapmak istiyorum abi. Biraz böyle işte 36 yaşındayım. Hani dedim ki bu kararı alıp uygulayayım. Bakma, böyle şimdi anlatıyorum ama bu kararı almam 10 ay sürdü. Öyle Gerçekten mi? 10 ay düşün, araştır. Tabii bunun kararı çok zor. Çünkü ben 18 yaşında televizyonla insanların hayatlarına girmişim Hayat Bilgisi dizisiyle. Ondan önce de bir 5 yıl böyle tiyatro var, yani 13 yaşında ben sahneyle tanışıp 18'de insanların hayatına girip televizyonla böyle destursuz evlerden içeri dal ve 18 yıl geçmiş üstüne 17-18 yıldır Kire bir kolay. şekilde insanların hayatındayım, bu mesleği yapmışım. Başka iş bilmem, bir de çocuk yaşta başlayınca başka bir şey hayal kurma fırsatın olmuyor abi. Ya ben onu bildim ya, hani böyle şimdi sorsan çocukluğunda ne hayal kurdun diye bilmem ben. Peki abi mesela kilo verdin ya, evet. mesela tanımakta zorlanıyor mu insanlar? Ee, abi bu ameliyatın ilk yılında şöyle bir süreç oluyor bunu doktor öngörmüştü bana hatta ameliyatı yaptı dedi ki bak dedi sen böyle 10. ayda bir senede falan Hı. böyle felaket bir çakılma yaşayacaksın kilo olarak yani vücut dibi bulacak Hı. sonra bir 10 kilo alacaksın kalacaksın bu dedi normal ameliyatın seyri korkma dedi. Dediği gibi oldu mu? Dediği gibi oldu ben 66'ya kadar düştüm abi. Hmm. İnanılmaz bir deri bir kemik ama şimdi doktor bunu bana söylediği için ben takılmıyorum ee, diyorum ki nasıl adam söyledi bunu yani adamın ihtisası abi şimdi adam kuru değil ki doktora gittin yani ameliyat için adam da söylüyor. E söyledi ben de dinledim tamam dedim şimdi ben hiç korkmuyorum ve hani çok şükür başıma da bir şey gelmedi ama tabii insanlar o keskin geçişe çok büyük tepkiler verdiler. Evet. Şeyde... İşte ne oldu sana işte hastalık gibi bir görüntü senin, biraz farklı bilmem. gözüküyor. Ya o kadar bir de kalp kırıyorlar ki şimdi ben onu internette de çok savaşını verdim yani. Çok haksızlık oldu yani işte mesela adamın seni yerme ya da sana tepki verme şekli şey işte kanserli gibisin diyor. Abi hepimizin ailesinde bir kere bir kanserden bir kayıp var zaten. Tabii. Türk insanının yani hiçbir var. şeyin olmasa senin komşunda vardır bak mutlaka. Bu bela hayatımızda. Abi tamam çok şükür tamam bende bir şey yok. olmayacağını garantisi yok ayrı konuda. Şimdi ben bu yüzden zayıflamadım. Sen bunu bu şekilde umuma açık yazıp. Bu şikayetlerini, eleştirini bu şekilde beyan ettiğin zaman asıl o hastalıkla mücadele eden insanları ne kadar kalbini kırdığının ya, neden farkına varmıyorsun? Kesinlikle. Ben bu soruyu soruyorum. Yani bana bir şey yapmazsın abi. Hani beni üzemezsin ki ne olacak ben akşam senin cümlene oturup ağlamayacağım ama yazık onu gerçekten okuyup kalbi kırılan çok insan oldu. Kesinlikle. Ben onu söylemeye çalıştım Hı. bizi takip edene ya da sesimi duyurabildiğim insanlara. Abi yapmayın gerek yok yapmayın Peki, boşver yani. Aynen. Peki e, hani pilot olmak için bir onay düşündünüz, karar verdiniz. Evet. Sonra hanım benim kabin memurudur, eski hostestir. Peki ondan mı esinlendiniz? Hayır abi ilgisi yok aslında. Benim bir şey pilot arkadaşım var, o biraz ittirdi beni bu konuya. Sonra ben de işte bu kararı düşün, taşın, araştır falan. Ben bir akşam hanımın yanına geldim, dedim ki ya hanım ben pilot olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Saçmalama işte ben bıraktım sana o no, ilk tepki veren ol ya yani ilk karşı çıkan. Baktım hanım bir köpürdü. Ya dur hanım sakin ol şöyle böyle falan anlat. İsmi ne e, Seda. Seda Hanım buradan hürmetlerimiz sunuyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Eyvallah. Bir de, bir de ufaklık var demek. Evet abi. Kaç yaşında? 3. 3 olacak bir, bir ismi. Ses. ses. Ses. Hanımın adı Seda ya onu ses koydum. Allah, Allah. Aynen. Ben Allah. Seda olsun istedim hanım istemedi. Ben Allah. aynı isim istemem dedim. O zaman ses olsun dedim. Bir anlık boşluğunda algılayamadı. Daha önce de öyle bir isim duymamışız ya. Ben de ilk defa dedim. evet. Evet Öyle hızlı. Ben daha nişanlıyken söyledim abi. Erkek olursa dedim Ömer olsun, kız olursa da ses olsun dedim. O konu orada kapandı. Çok şükür hani isim polemiğine de girmedik. Öyle bir şey gelişti ben okula başladım abi. 2019'un aralığında. Malum pandemi vesaire derken biraz tabii eğitimler aksadı. Herkesin hayatı, her şey aksadı. Yani böyle öngörülebilir bir şey değildi. Şimdi biraz tabii aksıyor eğitim ama yine de çok büyük sorunlar yok. Zaman olarak uzuyor ama zaten gene hmm. de çok problem yok. Hayırlısıyla çünkü zaten bütün dünya bir çöküşe geçtiği için pandemiyle yani havacılığın da hali ortada. Yani Tabii. ben şimdi bugün okulu bitirsem havacılık sektöründe her şey çok iyiydi parlak değil. O yüzden çok problem yok ben böyle sindire sindire, hmm. sindire okuyorum. Allah muvaffak eylesin. Amin abi eyvallah. İdris abi ne güzel dinliyorsun bizdenin <gülüyor> Abi çok konuştum özür <gülüyor> evet, dilerim vallahi gevezelik ettim <gülüyor> ya. Böyle İdris abi de güzel bir abimiz. Allah razı olsun. Bu Amin akşam cümle. bizim böyle soframızı eyvallah. şenlendirdi. Sizi tanıyalım Ama Sizden razı olsun. Adım İdris Görgeç. İşte deri sektöründe çalışıyorum. Öyle mi? Ee, evet o şekilde. Güzel. İşte Ramazan'ı, bu muharek Ramazan'ı tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan eyvallah. niyaz ediyorum. Rabbim bizleri de Ramazanı bayramına kavuşmayı nasip eder inşallah. Nicelerine inşallah. Nice nice Ramazanlara eyvallah. ulaşmayı. Hepimize nasip etsin. Allah razı olsun. İşte hayatımız böyle bu pandemide evden işe, işten eve öyle geçip gidiyoruz. Peki evlat var mı? Evlatlar var. Veya... Üç tane çocuğum var elinizle lüper İki oğlum bir kızım var. Allah bağışlasın. Oğlum üniversitede Sakarya İktisat bölümünde okuyor. Kızım İmam Hatip DİSÜ3'e gidiyor. Ufakta orta imam hatip orta 3'e gidiyor. Şey Allah, orta 1'e gidiyor. Allah sizinle açıklık. Tamam, Amin cümlemizi ikine. Allah Rabbim Allah. tüm evlatlara sağlık, sağlık, afiyet, nasab etsin. Amin. Bu şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Ne güzel abim. Bizlere de dua et ya. Cümlemize. Tüm Cümle İslam alimine dua. Aynen. Duamız ve hepimiz ben için. Ben böyle, böyle hani saf böyle içi dışı tam Anadolu bir, bir Allah lisele. razı olsun. Allah Çok Ayman. güzel cümlemizden abimiz. razı olsun. Çok sevdim. Yani biliyorsun dualar müşterektir. Birbirimize dua etmeliyiz. Eyvallah. Dua büyük ibadet. Yani, Duanız olmasa neye yarardınız diyor Kur'an'da ayet. Yani. O yüzden hep, hepimiz birbirimizin duasına muhtacız. Aynen abi. Yani en makbul dualardan bir tanesinde gıyabında yapılan ya. duaların Hı. olduğunu Mesela, için mutlaka ya. herkes için İslam halif için dua ediyoruz. Kesinlikle. Ya. Mesela diyelim ki Ümit kardeşim burada yok. İdris abiyle beraber oturuyoruz. Ya diyorum ki veya ben diyorum veya İdris abi diyor. Ya Ümit kardeşimize Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Sen ha. yoksun ama sana dua edemez. Eyvallah. Allah'ın <gülüyor> en, en hoşuna giden dua şekli, metodu evet. bu. O yüzden ben hep böyle her gördüğüm samimiyetine inandığım, böyle özü sözü bir olan insanlardan mutlaka böyle dua talebinde bulunurum yani. Bu işin yoluna gittiysen Cenab-ı Allah'ın rızası neyse ona göre yaşamak zorundayız. Allah razı olsun. Aynen yani, öyle abi. O şekilde evet. elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Hatalarımız yok mu? Var tabii ki. Rabbim affetsin. Amin. Hepimizin amin. yani. Hepimizin hatasız kul de. Hatasız gün Rabbimden aynı bu mübarek günlerde bol bol dua ederek Allah'tan affamızı, mağfiretimizi istiyoruz. Allah razı olsun. İnşallah biz de canı gönülden amin diyoruz. Amin. Ümit kardeşim Umre'ye gitmiştin değil mi? Abi çok şükür nasip oldu ya. Genç yaşta böyle bir beş kez nasip Oo, oldu. Maşallah. Ya. Yengemle ya. Ya. beraber mi gittiniz? Yok. E, en son biz evliliğin ilk yılıydı. Hanım e, kıza hamileydi. En son 2018'de gittim abi Ocak ayında. Hmm. O zaman evlenmeden önce daha çok. Tabii arayın. tabii aynen. Yani. İlki 2012'de iki kez kısmet oldu. Bir kere gittin mi bir insan hep böyle bir Mıknatıs arayışa giriyor. Aynen abi aynen. öyle bir manyetik alan var. Aynen. Böyle yani işte. Gidenlere sorduğun zaman derler ya hani anlatmak değil. Yaşamak ya evet lazım. Işte ya. Oraya gidip abi. görmek lazım. Rabbim bizleri de nasip eder inşallah. Nasıl inşallah. Evet. Özellikle Medine'de gece dolaşmak. Değil mi ya? yani? Evet. O, hani her şeyi tabii özlüyorsun. Bütün oradaki ziyaretler oradaki ibadetler Böyle bir başlık altında toplansa bir de Medine'de gece dolaşmayı böyle eklerim listeye. Gerçekten o Uhud'a falan gece gitmek acayip Bak, bir e, duygu. Gerçekten tarifi çok zor. Yani imkansız hatta bence. Tarif yani, edilemez yani. Evet hani anlatılmaz yaşanır Aynen. cümlesi evet. sadece bence oraya mahsus. Mekke Medine'ye diye düşünüyorum. Şimdi Hazreti Hamza'nın kabrili başına gidip 11 ihlas Bir Fatiha okuyup oradan gelen kokuyu ben nasıl tarif edeyim ki? Kime nasıl, Kime nasıl anlatayım Fatih anlatayım abi? Ya. Kime nasıl ya. anlatayım yani? <gülüyor> gerçekten, gerçekten nasıl anlatayım? Şimdi tabii Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'ya ilk gittiğimde tabii biraz daha böyle hani coğrafi olarak dağlık bir yer ya hı hı. tabii orada da Allah'ın mabedi var. Sonra Medine'ye gittiğimde yani Medine bir başka bir güzel geldi. Değil mi? Yani hem düz bir zemin, daha güler yüz, daha tebessüm. Yani Medine'de farklı bir hava var gerçekten. İnsanıyla, coğrafi güzelliğiyle. Peygamber Efendimiz var orada zaten. Ama Kabe'de Allah'ın evi. Kabe'yi ilk gördüğünde, ilk gördüğünde ilk ettiğin duayı hatırlıyor musun veya edemedim. Çok sallay ağladım abi. Ya yer gittiğimde öyle oluyor ayrı konu da ama ilk gittiğimde Peki, yani kendime gelmem duygularla abi, dualar üçün... karışıyor birbirine. Üçüncü, ne yapacağını 3. şaft ben biraz idrak etmeye başladım. Önce bir afalladım i̇lk abi. İlk 3. Yani nereye geldi 3 gidik abi. Allah Allah. Yani yani şeyi hatırlıyorum o ihramı böyle ısırıp artık kendimi de durduramıyorum. Hani öyle bir çözüm buldum kendimce orada ve hani onu ısır böyle şeyim çenem ağarmıştı onu sıkmaktan. Allah. Ama şeyim böyle hani yanımda arkadaşlarım var onlar falan koluma girmişti iki tane hatta. Ben ilk üç şu hafta öyle böyle 4'te artık biraz nefeslenip kendime gelmeye başladım ama şeyim yani şu an bile hatırladığımda yani alamadım kendimi yani. Böyle ne derler, kitlen, kitlendi mi derler. Öyle bir şey oldu. Hmm. Yani sonra bir de her seferinde aynı şey oluyor. O çok güzel zaten. Hani bu sefer zaten onu aramaya gidiyorsun. Çünkü onu yaşayamıyorsun başka hiçbir yerde. Hani ben gene gideyim de gene kapıdan gireyim böyle. Önce uzaktan görmeye başlayayım. Yaklaşınca da artık böyle bütün ne varsa teslim edeyim diye gidiyorsun her seferinde. Hani o yüzden nasip olur inşallah tekrarı. Yani Şimdi hayzim. hanımla çocukla çok gidesim var. Çok gitmek istiyorum. İnşallah biraz şu kapılar vesaireler, ferahlar işte şu tekrar gidiş geliş organizasyonları eski temposuna dönerse inşallah niyetim var. İşte bu pandemi her şeyi engelledi. Abi açılacak. Yani o beladan da kurtulacağız inşallah. Bu bizim için bir imtihan yani, yani tabii, Rabbim. Aynen. Bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı bizlere ve tüm aynen. İslam alemine nasip etsek. Ders, Ders çıkarmayı nasip etsek. çıkarmayı mecburiyetindeyiz abi. Mutlaka Kesinlikle. yani. Boş Kesinlikle. boş algılamamız lazım. Herhangi... Hiçbir olayı yani. yani Hepsinden bir olay... cebe bir şey koymak Kesinlikle. lazım. Yani Mesaj yani almak hiçbir lazım. olay bir boş değildir. Hepsi Allah'ın rızasıyla gerçekleşmiş bir olaydır. İyisiyle kötüsüyle. Tabii. Ama bundan hepimizin bir ders çıkarmamızı gereken bir olay. Nasıl diyeyim? Gönül olarak başarısız kullardık, kullarız hala. İşte Allah böyle evet. fiziki olarak da ayrılık koydu. Evet. Herhalde biz anlamadık. Hatta Kabe ile <gülüyor> hani, tavaf durdu. Ya. Ya, abi mümkün mü yani? Bu, bu evet. seviyeye kadar geldi evet. ve fiziken de hem Kabe'den hem Medine'den ayrıldık. Hem camide de ayrıldık. Fiziki ayrılık aslında daha fiziken daha çok idrak mekanizması devreye tabii girer yani. ya. Yani şimdi manevi anlamda tabii, hepimiz konuşuruz sabah kadar ama nefsimiz bir yerde baltalıyor. Ama bak fiziken de ayrıldın dokunamıyorsun, göremiyorsun, gidemiyorsun. O işte inşallah böyle kafamıza vurmak için iyi bir vesile olur yani. İnşallah, yani o şer gibi gözükenden hayırı aynen. almak Kesinlikle lazım. İçerisindeki bir gizli olan bir sihir, bir bir hayır bence saklı. Mutlaka. İnşallah onu. Mutlaka. mutlaka vardı Cenab-ı Allah'ın. Kesinlikle. Ben de öyle kanaat İnsan ediyorum. İnsanın böyle yani Aynen. Çok uzak kaldık, hasret kaldık, Mekke Medine'den. İnşallah tez zamanda tabii özlem var içer içimizde. İnşallah Allah tekrarını tez zamanda kapılarını eski gibi açar da. Tekrar Eskisinden daha da fazla, daha fazla, kıymetini, fazla. kıymetini bilmeyi nasip Heh, eder inşallah. En i̇nşallah. Önemli olan da yani o zaten zor. burada bu pandemide işte bazı değerlerin kıymetini anlamak lazım. Çok uzağa gitme. Ana babamıza i̇şte atlet kandık. Ana babamızın yanına yani. yaklaşamadık. Tabii. Biz mesela memlekete sıla Rahim'e yaptığımız zaman he, anamıza babamıza kucaklaşamadık. Ya. Aramıza mesafe koyduk. Değil mi? En az bir 14 gün geçmesi lazım ki. Onlarla Aynen. kucaklaşalım ya. Ben hep şöyle dua ediyorum Allahım Şafi isminin hürmetine e, hepimize maddi ve manevi şifalar istsene. Amin. Amin. Sadece Amin. fiziki anlamda hasta olmak e, bunun tıbbi olarak bir karşılığı vardır. Doktora gidersin, değil mi? Tedavisi İlaç verir, süre. reçete yazar, ilacını alırsın. Bir de manevi hastalığımız var. Asıl bence asıl, bomba o. Asıl asıl hastalık. Asıl hastalık var. o. Sana. Yani onu nasıl yenebiliriz Ümithan kardeşim? E onun da doktoruna gideceğiz abi. Değil mi? Tabii. Allah insana insandan tecelli ediyor. Yani Mekke'de Medine'de ziyaretlerimi yapıyoruz ama ziyaretlerimizi yapıyoruz ama. Hı. Sadece orada ararsak olmaz. Her yerde, hep bizimle ve karşında insana insandan tecelli ediyor. Bu kadar basit. O yüzden e, onun da doktoru var. Sen kimden tecelli ediyorsa gönlüne Oraya doğru ufak doğru ufak, ılık ılık hani eee doğru gitmen durumundasın. Bence öyle abi. Yani öyle öğrendim, öyle de yaşıyorum. Bence başka çözümü de yok yani. Tek başına otur evde hep hepimizin evinde Kur'an var. Belki bir tane bile değil, 3-5 tane. E, hiçbir şey yapma. Sadece aç oku olmaz. Olmaz. tabi Yani şöyle bir şey var abi. Şimdi hepimize ilkokul öğretmenimiz okuma yazma öğretti değil mi? Tamam. Tamam. Annemiz babamız okuma yazma bilmiyor muydu? Biliyordu. Niye öğretmen öğretti? Onun ihtizası. Bana annem annem benim öğretmen üstelik. Ama annem öğretmedi abi. Kendi öğretmenim öğretti. O yüzden onun da öğretmeni var. Öyle çok atıp tutmaya, kafamıza göre takılmaya yok efendim ben anlarım, dur bakalım falan diye öyle şeyler yok. Onu onu onu geçelim yani. O yüzden de Hastalığa bir an önce erken teşhis hayat kurtarır gerçekten. Ya. Maneviyatta da öyle. Kesinlikle. Erken teşhis kurtarır abi. Yani işte bu da dediğimiz gibi önemli değer verdiğimiz, ilmine itibar ettiğimiz mutlaka. hocalarımızdan mutlaka herkes müstak. kendi meşrebine tabii, göre tabii. herkes her şeyi bulabilir. Kesinlikle. Yeter ki bir, bir adım böyle bir aynen. hafif bir can suyu aynen. biraz Oraya marşa basacaksın abi gerisi aynen, gelir aynen. akar yani. Yani içten kalpten aynen. niyetlenmek gerekir aynen. ki Cenab-ı Allah da sana o yolu aynen. göstersin. E, e tabi karşına aynen. çıkacak. Karşına çıkarsın tabii. yani. Bir yerden bir Çünkü davet lazım yani. aramakla sade olmuyor. Öyle. Halis bir niyetin olması lazım aynen. ki Rabbim de sana aynen. Aynen. o yolu Birisi göstersin. Birisi mutlaka bir kapıdan içeri sokar Mutlaka abi. ya her şey bir vesileyle. Ya ya yeter ki kul azmetsin, azmetsin istesin, talep etsin. Yani biz Allah'a bir adım gidelim Allah bize koşar ya. bir bira 10 verir. Bak yani. bir adım ya bir adımsa 10 adım gelir. Onun için hiç sorun yok abi hiç. Korkmasın kimse yani. Aynen. Mane ya işte zaten Ramazan'da belki de bunun için gelmiyor mu? 11 ay sendeliyoruz. Evet. Biz kimiz? Ne yapıyoruz ya? Biz ya kulluğumuzun neresindeyiz? Evet. Rabbimize kul olarak geldik. Hani evet. ayette geçiyor işte ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk kul bana ibadet etsinler evet. diye evet. yarattım diyor Cenabı Hak. Bazen böyle bir Tefekkür moduna girmemiz evet. lazım. Çünkü bu hayat meşgalesi bizi o kadar maddiyata e, yaklaştırdı ve maneviyattan uzaklaştırdı, uzaklaştırdı ki. O yüzden bazen e, 11 ay sendeleyen bir insana tabir her şey can simidi gibi gelir Ramazan. Bizim sıkıntımız şu abi biz çok e, ibadet odaklı yaşıyoruz. Hani İslamiyet'ten bahsederken işte abi kılayım beşi, yiyeyim aşı yatayım aşağıya. İşte oruç, zekat, ezberlemişiz, ezberden gidiyoruz ama... Sadece işte bu, insan bundan ibaret gibi Çok değil. kısıtlıyor. Aynen. Çok kısıtlıyor. Seccadenin üstüne hapsoluyorsun. Cami duvarının içine hapsoluyorsun. Ama öyle değil. Sen 7-24 yaşıyorsan, 7-24 onunla var olman lazım. Her şeyi ona göre yapman lazım. Hiç bu işin, yani kuralı kitabı yok derler ama kural kitap zaten 7-24 devam ediyor. Sen aldığın nefes boyunca devam ettiği için ona göre yaşarsan olur o. Yoksa sen vakitten vakite hatırlarsan o o iş evet. yaş abi Aynen. orada problem var yani onun için oraları iyi ayar yapmak lazım ben ona inanıyorum öyle de tecrübe ettim biraz bizde bizim coğrafyamızda bu e, robotik diyeyim yani robotik bir durum oldu hani robot gibiyiz hani sadece işte ezan aman şey oruç zekat hac gerisi hani bir olayı yorumlarken komşunun arkadaşınla konuşurken Hanımınla konuşurken, çocuğunla konuşurken oralarda yok muyuz abi? Sadece ezan vakti mi? Yani, Olmaz. Yani Müslüman bir insanın 24 saatini abi kapsayan... Abi yaşam biçimi, yaşam brav. biçimi yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir hani derler ya dinler, inanç öyle bir şey yok. Yaşam, sistem komple. İş ahlakında güzel olacak. Her şey. Komşularıyla münasebetin, yetimlerle olan münasebetin, bitkilerle, şey. hayvanlarla, kendinle. Abi her şeyi zikretmiyor Barış... mu Allah? ve şey illa tesbihle hamdiyle fakat la ne kadar canlı varlık varsa bu dünyada Allah diyor ki hepsi beni tesbih ediyor siz anlamazsınız siz anlamazsınız yani yaratılan her şey kendi lisanıyla Allah'ı tesbih ediyor yani bir bir kedi bir kuş kuş ötüyor ama biz sadece ötüyor diyoruz kendi lisanıyla Allah'ı zikrediyor ayet söylüyor bunu ben demiyorum yani Kur'an diyorum aklıma geldi sizin yanınızda hadsizlik etmeyeyim ama lütfen. yanlışım varsa da düzeltin lütfen galiba Hz. Ali ile efendimizin öyle bir hadisesi vardı. Böyle bir köpek ölüsünün yanından geçerken Hazreti Ali Efendimiz biraz kapatmaya çalışıyor. Hani Efendimiz belki görüntüsünden rahatsız olur vesaire falan. Tabi Efendimiz onu fark ediyor. Hazreti Ali'nin o hareketini. Ve orada hani sesli bir biçimde ona diyor ki ya Allah ne kadar güzel dizmiş dişlerini. Ya. Ne güzel yaratmış diye. Geçerken onu söyleyip hani kötü de bile iyi arayan ya. bir peygamber var. Bir peygamberin... Böyle yüz binlerce örnek varken hani bu kadar hadise varken biz hala hep şeyiz, suratımız asık, işte aman o kötü açık arıyoruz, işte aynen. bu yanlış, o günahkar, o onu yapmış, bu bunu yapmış, biliyorsun bu kadın erkek münasebetlerinde de çok var abi, meşhur şu anda da, yani herkes o kanaldan yürümeye çalışıyor, işte diyor ki o ben hatta en major örneğimiz odur ya böyle işte, onun kılığı kıyafeti, o onu giymiş, o onu takmış, işte o efendim işte o da böyle yapmış, açık giyinmiş, falan. abi ben şunu diyorum, Allah benim gözümün üstüne kapak vermiş. İmtihanın Benim de. Benim sorumluluğumda. Evet. Bakma. Ya. Kapat. Boynuna senin kas kütlesi vermiş. Çevir kafanı. Çevir kapat. Süpersin. Ve yani. dua et ona. Dua et abi. İnşallah. Yani. İnşallah belki ya bu yanlışından inşallah döner. Allah Heh. inşallah sana da böyle güzellikler nasip olur. Deyiver ya. Günah, ne olur yani? Günahkara düşman olma. Abi, Günaha düşman ol. Evet. Düşman. Biz abi, abi. Müslüman sarhoşun değil. Sarhoşluğun düşmanıdır abi. Kesinlikle. Hırsızın değil hırsızlığın düşmanıdır yani. Bu böyle uzar gider örnekler. Ya çünkü hatasız bir insan ararsan bulamazsın ki. Abi bulamazsın. bizi öyle yakalamışız. Evet. Ulan o kötü bilmem ne hep, ulan hep biz iyiyiz çünkü. Hep en iyi, en iyi biziz yani. Benden iyisi yok. Ben mükemmelim, müthişim, bütün ibadetlerim tam acayip dört dörtlük yaşıyorum. O yüzden kendim dışındaki herkese sallıyorum. Böyle bir sistem yok abi. Maalesef. Mahvoluruz. Bu alışkanlıklarımızdan ya, acil maalesef. kurtulmamız lazım hepimizin yani ya çünkü, mutlaka. Ya her şeyde sanki işte ben iyisini yapıyorum da o biraz da eksik nefis, yapıyormuş nefis gibi işte, nefis. O nefis İnsanları var öyle ya. görmek hakikaten de böyle... çok bir tehlikeli. Yularımız nefsimizin Fitniğe eline geçmiş bizi böyle var ya o kadar hırpalıyor ki işte bir onun boşluğunu yakalayıp alaşağı ha. etmemiz lazım. Elimizde aslında yeterli donanım ve silah var ama kullanamıyoruz ha. yani. Evet. Yani hakikaten şey değilim. geldi aklıma nefis deyince tabi Yusuf peygamber. Ne diyor Kur'an'da? Ben nefsimi temize çıkaramam. Çıkaramam. Çünkü nefis daima Kötülü, kötülüğü emreder. emreder. Bunu bir peygamber söylüyor. Yani bir koca peygamber bunu söylüyor. Bunu söylüyor. O diyor ki abi ben benim nefsim temizlebecim. Evet, <gülüyor> ya ya şey yapmıyorum ama ben iyi iyi insan olacaksın ya. Hep iyi hep hep bu. Beni etrafımda gördüğüm hep bu iyi o, ya ya ol iyi, da. Tabii, ol, tabii ol... ki olalım. Ben de iyi ol diyorum da onun yollarını konuşalım abi. Nasıl Hı. iyi olunur'u kimse konuşmuyor. Herkes iyi ol diyor. Aynen. E yolları yani var. İbadetler yok mesela diyelim. Sadece iyi insan ve ibadetler var. E kötü insan profili de var. Yani ikisi de esasında bir bütündür. Yani Rabbimiz zaten bizi kul olarak yaratmış. Bizden bir takım güzellikler istiyor. İbadetler bunu hepimiz biliyor. Ritüeller istiyor. Evet. Şimdi hani bunu yapıp da beş vakit namaz kılıyor adam. Mesela gidiyor orada bir gıybet ediyor. Bu da yanlış. Ya yani bu, bu örneğe bakıp da namaz kılmayan da var. Bu da yanlış. Abi ibadetler bizi ancak ee, çukurdan zemin seviyesine çıkarır. Aynen. Onun üstüne pek öyle ibadetle inşa edilmez. Kesinlikle. A Eksiden sıfıra geliriz ibadetle. Hani böyle millet yani hepimiz belki Allah muhafaza yani işte ben namaz kılıyorum cumaya gidiyorum. Oruçlarımı tam hani bununla böyle bir hava atma durumu var ya mükellefiyetle. Hı hı. Abi sen kimden sorumlusun. Ben benim kimden sorumlu. Ben sana sabaha kadar namaz kıldığımı anlatsam hı. ya da ben sana hava atsam Konumuz o değil ki değil. sen onu boş ver abi biz birbirimiz için ne yapıyoruz konuşalım o zaten yani o zaten cepte onun zaten aksini konuşmuyoruz o işte bizi anca böyle eksiden sıfıra getirir biz üstüne inşaat çıkmamız lazım daha artıya nasıl koyarız o önce bir mükellefiyetler gelecek onun üstüne artık değil mi? muhabbetle yani yerde yani bir... eksiğimiz varsa orayı e tamamlamak için yani pul... elimizden gelenden gayret etmemiz gerekiyor. İnşallah yani nasip olur inşallah hala eksiklerimiz inşallah. var ama var var. inşallah var. Çok var. ömrümüzü bu şekilde çabalayarak bile tamamlasak bir şeydir. Yani. Kesinlikle yani farkında <gülüyor> olmak bile önemli Tabii. ya. Ee, Mutlaka en azından bir gayret etmek. Bir Rab sıfırdan büyük büyüktür Fatih abi. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka. Aynen. Mutlaka. Yengem abi? Antepli abi. Oo. O zaman güzel yemekler yapar ama sen de artık... Abi, ee, evet. Eski dönemde Aynen. eğer evlenmiş olsaydın. Evliliğin başında çözdüm ben o işi bu operasyonla. Yoksa yanmıştım. Herhalde zaten 10 sene önce 140 kiloydum. Şimdi herhalde 200 olurdum abi. Sağolsunlar kayınvalideyle ikisi. Bazen bir girişiyorlar ki mutfağa. Hani dostlar başına yani. Kayıtsız da kalamıyorsun. Antip'in acısını yediği zaman da şimdi bütün yemekler ne varsa onu yedirir e, yani. Yani gerçekten. Oranın şeyde öyle bir özelliği vardı. Antip olsun, Urfa olsun. İsot derler onlar yenilikte Aynen. Onu yediği zaman hakikaten de açıcı şurup gibi şey geliyor. Kayınvalide sağ olsun abi. Yani ayıptır söylemesi bazen hafta sonu bir kahvaltı organizasyonu oluyor bir şey oluyor. Zannedersen akşam yemeği pişiyor abi. Sıcaklar havada pişiyor ona. Ben isimlerini de bilmiyorum yaptığı şeylerin. Mecbur yiyoruz tabii ya. Yani. Bir de tabii isot deyince acı değil mi bu isot? Acı, de acı. Acı. acı. Yani hep böyle işte Urfa, Antep o yörenin insanların sesi de çok güzel oluyor çok. Aynen. Hep derler yani işte acı yiyince değil ses mi? güzelleşir. Bilmiyorum e, doğru mu tat ses abi? Değil en mi? büyük örneğidir yani. <gülüyor> Evet Allah razı olsun gerçekten çok keyif aldım ya İyi ki geldiniz eyvallah, Ramazan güzel, e, soframızı, soframızı şenlendirdiniz Estağfurullah eyvallah Allah da sizlere cennette en güzel sofraları nasip etsin Cümle, inşallah. amin cümlemize Osmanlı'da biliyorsun diş kirası vardır Ümit kardeşim Buraya <gülüyor> eyvallah, geldiniz abi. bizler de sizlere böyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın abi. İslam İlmihali ve Kur'an Eyvallah ne güzel bir, bir hediye tane bu tane güzel eserini takdim etmek istiyorum Hediyeleşmek sünnettir Buyurun. Eyvallah Allah bir razı olsun İyi günler okuyun inşallah Amin amin cümlemize İşte bu pandeminin en büyük faydalarından bir tanesi de sana, boşta kaldığımız zaman bu Kur'an-ı Kerimlerle biraz daha haşinleşir olmamızı ben de çok şahit evet. oldum. Şu pandemi ben... döneminde hep insanlar eve kapandı ya. Kur'an'a bir büyük bir meyil oldu biliyor musun? Çok hı hı. duyuyorum. Ya çok... işte pandemide Kur'an öğrendim. İşte dijital ortamdan olsun vesaire böyle. Yani bir, bir istek bir talep arttı. İnşallah daha da çok öğrenir inşallah. Allah bize Kur'an'ı bize göndermiş. Biz onu açıp okuyup hayatımızı dizayn etmemiz Belki lazım. Belki de Rabbim Duvardaki Kur'an-ı Kerimlerini elinize alın diyeyim, heh. raflardan indirin diyeyim belki bunu vesile kıldı. Eyvallah. Allah razı olsun. Dua cümlemizinkini nasip Aynen. Programı kapatalım sonra biz muhabbetimize Eyvallah. devam edelim. Eyvallah. İnşallah. Eyvallah. İnşallah. Evet bu akşam da Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam yine huzurlarımızda olacağız. Allah emanet olun.